Karşılıklı anlaşma en iyi yoldur. 4. Nisa 128 Öyleyse Allah'tan korkunuz ve aranızı düzeltin. Aranızdaki kardeşlik bağlanını canlı tutun. 8. Enfal 1 Bütün mü'minler kardeştir. O halde.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 diye sordu. Hazret Ebubekir Ebu, Ebu Kuhafe'nin oğluna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi.